Açık kitaptan alıntılar. Rahmetli Turgut Boralı. Bodrum'dayız. Ben Doğan Canku ile çalışıyorum. Birlikte çalışıyoruz. Çok güzel geceler geçiyor. Gerçekten Bodrum'un çok güzel olduğu dönemler. Ay şimdi de çok güzeldir. Birden canım istedi vallahi. Nergisler açmıştır şimdi. Menekşeler. Ee, Gel hava, gidiyoruz 2021'de. Ne ısıtır ne üşütür. Efendim? Gel gidelim. Valla 2021'de gidiyoruz Yakan'ı Bodrum'a çalmaya. Ben Manisa Mes Mesir macunu şenliklerine gideceğim. <gülüyor> Vallahi gülmeyin değil mi? <gülüyor> Şimdi e, Bodrum'da ben e, sonraları Türkçe söylemeye başladım. Zaten o eski adını almak istemediğim ama... Ha, ha, ...üzerimde çok e, güzel anıları olan o harbiye'deki... ...şuradaki küçücük o kabareyi düşündüğüm zaman... E, ...oralarda hiç söylemiyordum. Sonrasında Türkçe söylemeye başladım. İlk, ilk Türkçe söylemeye başladığımda ağzıma çok yabancı geldi... Daha sonra alıştım yavaş yavaş. Şimdi Türkçe söylemeyi çok seviyorum gerçekten. Neyse uzatmayayım. Rumca söylüyorum. Birisi de beni şikayet etmiş karakola. <gülüyor> diye. Kara... Bu kadın rumca söylüyor diye. Ondan sonra polisler geldi. <gülüyor> Demişler ki biz bunu sahneden indireceğiz. Turgut Borağlu yaklaşmış. Kulakları çınlasın. Kulakları çınlasın dediğim yani kaybettik ama. Çınlasın yani. Tabii. Gitmiş demiş ne oluyor demiş yani orada bir hareket var tabii ki polislere demiş bu kadını indireceğiz. E ne yaptı demiş bir suçum var e, ihbar var Rumca söylüyor. Ha, sen Rumca biliyor musun demiş polise. E, yo demiş. Hayolu Portekizce söylüyor demiş. <gülüyor> <gülüyor> ne Rumcası. Sonra dönmüş gitmiş polisler. <gülüyor> hani ikisi de dişi dildir ya böyle fetalar <gülüyor> falan güzel öyle ya, söylenir ya. ya. O da anılmak istedi gerçekten. <gülüyor>